Çocuk Bahçesi Müzedeki Sır Üçüncü Bölüm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 ...gerçekten bir olay olur. Arkadaşı Matri'nin... ...kaçırılma olayına tanık olur Şalerm. Ama ne halasını... ...ne de polisi inandırabilir bu olaya. En yakın arkadaşı Prasong bile inanmaz Şalerm'e. Artık bu olaydan... ...kimseye söz etmemeye karar verdiği bir sırada... ...tenekeye sarılı bir kağıt... ...arabadan tam önlerine atılır. Prasong... Atılan kağıda bakmak istemese de... ...şalermin meraklı yanı ağır basar. Kağıtta matriyi unut. Bir daha polise gitme. Gelecek defaya bıçak kullanacağız yazısı vardır. Prasong artık şalerme inanmaktadır. Halama birlikte ders çalışacağımızı söylemekle çok iyi ettim. Hiç olmazsa eskisi kadar sıkmıyor artık. Ama çalışmayı da ihmal etmemeliyiz. Karnında kırık not bulunursa bir daha bana da inanmaz. Hı, haklısın. Ee, bir karar verdin mi, ne yapacağız? Hı. Diyorum ki, maddenin babasına gidelim. Yeniden konuşalım onunla. Hı, bir sonuç alacağımızı sanmıyorum. Hı. Polise de gidemeyiz. Adamların bizi gözlediğinden eminim. Eğer polise gidecek olursak, bizi bıçaklamaya kalkışabilirler. ...bu yüzden araştırmamıza polisi karıştırmamalıyız. Matri'nin babası kovar bizi. E olsun. Peki gidelim. Ama evde bulamayız onu. Nerede buluruz öyleyse? Müzededir. Bugün cumartesi müze kapalıdır. Yok yok bugün açık. Gazetede okudum. Ülkemiz bazı sanat eserlerini sergilemek için Avrupa'ya gönderiyormuş. Müze müdürü Şert de bütün hazırlıklardan sorumluymuş. Sanat eserlerini ambalajlamak için cumartesi de pazarda çalışacaklarmış. Çok yakında da bu sanat eserleri gemiye yüklenip gönderilecekmiş. Hmm. ...ne gibi şeyler gönderdiklerini biliyor musun? Ha, e, gazetede listesi de vardı. E, resimler, heykeller... E, ...gisiler, müzik enstrümanları... ...en önemlisi de... ...Buda heykeli, Indra. Oo, o da mı gönderiliyor? Evet. Onu ülkeden dışarı çıkarmamalıydılar. Ha, niçin? <gülüyor> Indra'nın hikayesini biliyor musun? Hayır. Hadi müziğe gidelim, yolda anlatırım. Peki. Evet. Dinliyorum. Ee, yıllar önce Patolon bizim başkentimizmiş. Ülkemizde Kral Vatana yönetiyormuş. Vatana çevresindeki her şeyin iyi... ...her şeyin güzel olmasını istermiş. İstediği gibi olmadığı zaman da çok öfkelenirmiş. Patalandaki tapınağı Kral Vatana yaptırmış. Gördün mü hiç? Hayır. Sadece resimlerini gördüm o kadar. Çok güzel bir yapıdır. Annem babam beni oraya götürdüler. <Gülüyor> Belki günün birinde ben de giderim. Mutlaka görmelisin. E ee, sonra? İşte böyle güzel bir tapınak için kral vatana güzel bir heykel yapılmasını istemiş. Sarayın heykel taşını çağırıp Buda'nın bir heykelini istiyorum demiş. Dünyanın en güzel heykeli olmalıymış hem de. Adamlar gece gündüz çalışmışlar, uğraşmışlar, alın teri dökmüşler... ...sonunda Buda'nın heykelini yapmışlar. Ne güzel anlatıyorsun. Ee sonra? Sonra kral gelmiş. Heykelin çevresinde şöyle bir dönmüş... Elleri kulakları iyi yerleşmemiş Yüzü yeteri kadar yumuşak değil Beğenmedim demiş Ya Adamlar yeniden çalışmışlar Uğraşmışlar heykeli yeniden yapmışlar e, Kral beğenmiş mi? Anlatıyorum işte kesme sözümü ee, Kral vatana yine heykelin çevresinde dönmüş Sonra öfkeyle bağırmış Bu heykel çok kötü götürün şunu Gözüm görmesin demiş Sonra da heykel tıraşı yanına çağırmış Bak demiş heykeli yeniden yapacaksın eğer yine beğendiremezsen... ...sana ölüm cezası vereceğim. Ya, o gece heykeltıraşın üzüntüsünü gören karısı... ...ne olduğunu sormuş. Heykeltıraş da... ...biz tanrılar için heykeller yaparız. Ama tanrılar bize hiç yardım etmez... ...diye karşılık vermiş. Karısı da... ...niçin dua etmiyorsun? Dua et. Belki tanrılar yardım ederler bize demiş. <gülüyor> Ertesi gün heykeltıraş... ...ümitsizce yeniden çalışmaya başlamış. İşte tam o sırada... ...saraya bir konuk gelmiş... ...uzun boylu, kırmızı sakallı, çok yakışıklı bir adammış bu konuk. Kral Vatana'nın karşısına çıkıp heykeli yapmak istediğini söylemiş. Yarın sabaha kadar hazır olur demiş. O kadar kısa zamanda ha? Evet. Ee bitmiş mi heykel? Ertesi gün Kral Vatana sarayın o büyük salonuna girmiş. Bir de ne görsün, salonun tam orta yerinde bu da heykeli durmuyor mu? Çevresinde dönmüş, hayran hayran bakmış... ...şimdiye kadar gözlerim bundan güzel bir eser görmedi demiş. Ah, beğenmiş. Hem de çok beğenmiş. Hemen yabancıyı görmek istediğini söylemiş. Ama saray adamları o kadar aradıkları halde yabancıyı bulamamışlar. Heykeli yeniden inceledikleri zamanda... ...heykelin sol omuzunda indra işaretini görmüşler. Indra işaretini mi? Evet, yıldırım işareti yani. Efsaneye göre tanrıların saray heykel tıraşına yardım ettiği söyleniyor. Eee... Sen bütün bunları nereden öğrendin? Babam anlattı. Keşke benim de halam bir şeyler anlatabilsiydi bana. Ama o sadece otur çalış demesini bilir. Ee, müzeye geldik. Evet. Kapıda bir adam var. Gidip ona müze müdürüyle konuşmak istediğimizi söyleyelim. Pek suratsız bir şey. Aldırma. Özür dilerim efendim. Ne istiyorsunuz? Bay Çert içeride mi acaba? Ne yapacaksınız? Önemli bir konuda görüşeceğiz. Bana söyleyin neymiş bakalım bu önemli konu. Biz oğlunun arkadaşıyız. Ee? Da o kadar işte. Görüşmek istiyoruz. Müdür çok meşgul sizinle görüşemez. Aa, görüşür görüşür. Önemli bir konu dersiniz ona. Müze ile ile ilgili bir konu dersiniz. Oğluyla da ilgili. Daha fazla acıklamada bulunamayız. Bay Çert'e geldiğimizi söylemezseniz iyi olmaz inanın. Sonra size bırakmadığınız için kızar. Peki hala bekleyin burada şimdi gelirim. Bekleriz efendim teşekkür ederiz Hah, Bir de teşekkür ediyorsun şu suratsız adamı Boşver Bizi yanına çağıracak mı acaba Bence işin içinde bir iş varsa çağırır Pişt geliyorum ha, evet. Müdürü göremedim yardımcısıyla konuştum Sizi bekliyorum ee, Ama biz yardımcısını görmek istemiyoruz ki. Ben karışmam derdinizi ona anlatın Girin hadi koridorun sonundaki kapı Gel şeyler. Giriyor muyuz yani Evet Bay Çert'i görmek istemişsiniz öyle mi? Evet efendim. Müze ile ilgili söyleyecekleriniz varmış. Evet şey... Ee, bana da söyleyebilirsiniz. Biz biz sadece... Bay Çert'i görmek istemiştik de... Anlıyorum. Ee, oğlunun arkadaşıyız da... Evet oğlunun arkadaşıyız. Bugün ders çalışırken... ...arkadaşım bana bu da heykelini görüp... ...görmediğimi sordu. Ben de görmüştüm tabi. Tarihçesinde biliyordum anlattım ona. Yalnız arkadaşım hiç heykeli görmemiş... Düşündük ki müze müdürü arkadaşımızın babası. Şalerme yani bu arkadaşıma heykeli gösterir. İşte bunun için... Heykeli görmeye geldiniz. <gülüyor> evet efendim. Yalnız ben heykeli gösteremem size. Yetkim yok. Bu işi ancak müze müdürü yapabilir. Gece gelseniz olur mu? Yarın sabah geliriz efendim. E biliyorsunuz sergi için bu heykel de Avrupa'ya gidecek. Yarına kadar ambalajlanmış olur hiç göremezsiniz. Hazırlıklar gece de devam edecek. Müdür de burada olacak tabii. Eğer gece gelebilirseniz iyi olur. Şöyle saat 11'de filan <gülüyor> heykeli görürsünüz merakınız söner. Oldu mu çocuklar? Oldu efendim. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Güle güle. Bu adam hiç hoşuma gitmedi. Benim de. Gece hiç gelmeyelim. Haklısın. Zaten halam izin vermez. Ne oldu görüştünüz mü? Ee, evet. İşiniz oldu mu bari? Aa, oldu oldu. İyi iyi çok iyi. Ee, yardımınıza teşekkür ederiz. Yok canım değmez ne yaptık ki? <gülüyor> ...müzeden kurtulduğumuza çok sevindim. İnsanın içini karartıyor orası. Bence o adamlar insanın içini karartıyor. Biliyor musun heyecandan olacak boğazım kurudu. Eh, e, şu karşı büfeden birer meyve suyu içelim mi? Hı -hı. İçelim. Hadi geçelim karşıya. Hadi. Araba! Araba üstüne geliyor Şener! Koş! Koş! Ben oh, oh, oh. Bir şey yok, bir şey yok, iyiyim. Başına mı geldi? Oh, hayır, hayır. Sen nasılsın Şale? Ha? Azıcık o kadar. Dur bakayım, Şimdi dur bakayım. İyiyim efendim, iyiyim. E, araba duruyordu, birden hareket etti. Uydurma, ben gördüm. Çocuk kendini arabanın önüne attı. Aa, Yo, yanılıyorsunuz. Dikkatsizliğinizi böyle mi örteceksiniz? Sokakta hiç taşıt yoktu. Ben tam karşıya geçeceğim sırada kenarda duran bir araba... Birden hareket etip üzerime geldi. <gülüyor> bir de utanmadan yalan söylüyor ha. Şuna bakın. Ay, şansın vermiş ki ucuz kurtuldun oğlum. Dikkatsizliklerin sonucu bazen çok kötü birer. Ama, ama inanın ki ben araba. Neyse, neyse. Hadi kalabalık dağılsın Önemli bir şey yok. Hadi, hadi. Gidelim buradan şalen. Yürüyebilir misin ha? Koluna geleyim mi? Ay Yürürüm yürürüm yürü, yürü, iyiyim. <gülüyor> ne diyorsun bu işe sen ha? Beni öldürmek istediler Prasong. O kadın? <gülüyor> o kadın da onlardan. Yalan yere tanıklık etti. Hı hı. Seni öldürmek istediler. Demek ki iz üzerindeyiz şeylerim. Üzerdeki sır adlı sürekli oyunun üçüncü bölümünü dinlediniz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sayın dinleyiciler.